Değerli dinleyenler merhaba, Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine huzurlarınızdayız. Başlık, vesile perestlik afeti ve hakkın hoşnutluğu Konuma saygı ve vaat ettikleri İsterseniz burada insanın konum ve değerini anlama adına Hz. Adem Aleyhisselam'ın meleklere kıble nüma olma mevzuunu da hatırlayabilirsiniz. Bu ilahi takdirden de anlıyoruz ki insan Allah'ın mükemmel, mümtaz ve abide bir varlığıdır. İşte bütün bu mülahazalara istinaden insana saygı duygusunu içimizde sürekli geliştirme ve güçlendirme peşinde olmalıyız. Zira konuma saygı meselesini tabiatımıza mal edememişsek, oruç tutmak istediği halde alışık olmadığı için Ramazan'ın ilk günlerinde orucu tamamlayamayan, iftara varamadan orucunu bozan kimsenin durumuna düşer ve hata yapıp durmaktan kurtulamayız. Evet, konuma saygı mevzunu tabiatımızın bir yanı haline getirmeli. Ve onu tabii bir ihtiyaç halinde duyup hissetmeliyiz ki, yer yer canımızı sıkan hadiseler zuhur ettiğinde falso yapmayalım, beklenmedik tepkiler vermeyelim, muhatabımızı rencide edecek tavır ve davranışlar içine düşmeyelim ve neticede her türlü şart altında sinemizin herkese açık olduğunu gösterebilelim. Dinimizin emri bu istikamette olunca diyebiliriz ki, muhataplarımız satanist veya zerdüşt bile olsa, kanaatimce onların şeytana tapma, zulmete hakiki bir güç isnat etme gibi tasvip etmemizin mümkün olmadığı düşüncelerini dahi getirip yüzlerle çarpar bir tarzda ifade etmek doğru değildir. Ve bu bir üslup hatasıdır. Hazreti Pil, Hristiyanların ruhani reisleriyle muvakkaten, medara münakaşa meselelerden bahsetmememiz gerektiğini söylüyor. Mesela siz onlarla olan muhavere ve sohbetinize teslis inancını ele alarak başlayacak olursanız, daha sözün başında muhatabınızı kendinizden uzaklaştırmış, onunla birçok hakikati, güzelliği paylaşma imkanı varken, dinlenilme ve söz söyleme hakkından mahrum kalmış ve hatta münakaşa ve kavgaya kapı aralamış olursunuz. Halbuki muhabere ve diyalog adına gerçekleştirilen bir programı tartışma zeminine çeker ve Müslümanlığı müdafaa etme adına onların inandığı değerlere saldırıda bulunursanız farkına varmadan Müslümanlığa ihanet etmiş yani onların da İslamiyet'e ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dil uzatmalarına, Kur'an'a saldırmalarına zemin hazırlamış olursunuz. Bunun yerine siz, onların hayat felsefesi ve dünya görüşlerine saygı duyar, saygılı davranırsanız, bu sefer onlar da size karşı saygı ve hürmet sınırları içinde hareket etme yolunu tercih eder. Bir kez daha ifade edelim ki, İnsanlara inanıp benimsediğiniz doğrular adına bir şey ifade etmek istiyorsanız, bu ameliyeyi sırtınızın muhatabınıza dönük olduğu zaman ve şartlarda değil, muhatabınızla yüz yüze ve yakın olduğunuz zaman ve şartlarda gerçekleştirebilirsiniz. Bundan dolayı üslubunuzu muhatabınızın sırt çevirmesine fırsat vermeyecek şekilde ayarlamalı ve anlatacaklarınızı o üslupta anlatmalısınız. Kalp ibresi ve rızai ilahi. Gaye vesile farklılığına izah sadedinde anlattığımız bu hususlarla vurgulamak istediğimiz temel düşünce şudur. İsmine ister hoşgörü, ister diyalog, isterse konuma saygı diyelim. Bunların hepsi birer vesiledir. Asıl gaye ise Allah'ın rıza ve hoşnutluğudur. Biraz daha açacak olursak, bizim bu vesilelerle ulaşmak istediğimiz gaye, birkaç asırdan beri yanlış anlaşılmış ve yanlış tanıtılmış olan ve hala onu anlatma adına bir kısım yanlışlıkların yapıldığı bir ortamda, İslam'ın doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Yani bu dinin silmü selamet esaslarına dayandığı ve onun insanlık çapında emniyet, güven ve barışı tesis edecek dinamiklere sahip bulunduğu gerçeğini gönüllere duyurabilmektir. Dolayısıyla bu dinde hiç kimsenin kafasına estiği gibi ilanı harp yapamayacağını. Anarşi ve terörün hiçbir zaman bir mücadele vasıtası olarak görülemeyeceğini canlı bombalar kullanılarak masum insanların öldürülemeyeceğini, hasılı hakiki Müslümanlığın terör ve anarşiden fersah fersah uzak bulunduğunu ifade edebilmektir. Eğer biz değişik platform ve vasıtaları değerlendirmek suretiyle İslam'ın bu gerçek yüzünü, hakiki mahiyetini insanlara anlatabilirsek, bu durum, dinimiz ve insanlığın barışı adına az bir kazanç olmayacaktır. Yoksa açılan müesseseler, kurslar, kültür lokalleri, yapılan seminer, toplantı ve konferansların hepsi birer vesileden ibarettir. Eğer biz yapılan bu faaliyetlerle büyük işler evirip çevirdiğimiz zannına kapılır, insanların takdir, teveccüh ve alkışlarını esas alır, kendimizi ifade ve nefsani arzularımızı tatmin gibi bir kısım emeller peşinde koşarsak, kazanma kuşağında kaybetmiş ve bu arada asıl gayemizi de unutmuşuz demektir. Bu ise az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş fakat bir çuvaldız boyu yol alamamış ve bütün bunların neticesinde yol yorgunluğundan başka herhangi bir kar elde edememiş insanın haline benzer. Halbuki bütün bu gayret ve çabalarla eldeki imkanların santimi zayi edilmeksizin merhamet çağrıları yapılmalı. İnsanlar arasında uzlaşı temin edilmeli. Kardeşlik ve barış köprüleri kurulmaya çalışılmalı. Hasılı doğru bildiğimiz değer ve güzellikler, niyet saffeti ve gönül duruluğu içinde insanlığa sunulmalıdır sunulmalı ve bütün bu ameller yapılırken de kalp ibresi hep cenabı hakkın hoşnutluğunu göstermelidir yani dinleyenler Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha böylece sona eriyor. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.